Müslüman bir kimse, gayrimüslim bir kimsenin cenazesine katılabilir mi? Evet. Önce e, seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Ve e, Bismillahirrahmanirrahim diyerek sözlerime başlamak istiyorum. E, tabii ki e, yani insan sosyal bir varlık. Hı hı. Haliyle sosyal bir çevrede yaşamakta. Yaşadığı çevrede de sadece Müslüman yani kendi dindaşlarının yanında farklı dinlerden olan insanlarla da bir arada bir aynı toplumu paylaşmakta. Evet. Bu paylaştığı toplumda bazen farklı dinlerden olan komşu, ne diyelim yakın çevrede bulunan insanların da ne yapmalı? Birbirlerinin acı günlerini paylaşabilmekte. Evet çok doğal bir şey. Evet, yani. Doğal bir şey. Yani bunu bir e, din şeyiyle değil bir, bir de ne yapıyoruz? Biz e, bugün değil Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam devrinde de Medine toplumunda ne vardı? Gayrimüslimler de vardı. Hı hı. Yahudiler vardı. E, onlarla e, diyelim ki bel, e, bazı asgari müştereklerde ne yapabiliyorlardı? Anlaşabiliyorlardı. Görüşüyorlardı. E, görüşebiliyorlardı. Yani. Ve onlara bir takım taziyelerinde bulunabiliyorlardı. Bizler de bu toplumu sözü uzatmama adına e, bu toplumda gayrimüslimlerle yaşadığımız çevremizde e, insanlarla da ne yapacağız? Acık Acı günlerini paylaşacağız. Onlara taziye dileklerinde bulunacağız ve cenazelerine katılacağız. Evet. Tabii ki onların dini ayinlerine katılacağız anlamına gelmemeli bu. Tabii ki taziyede bulunacağız. Den, cenazede o merasimde bulunmakta dini açıdan bir sakınca yok efendim. Hemen şöyle bir soruyu ben ilave edeyim hocam. isterseniz. Peki e, cenazesine katıldığımız bu kimsenin ruhu için dua edebilir miyiz? Mesela bir Müslüman, gayrimüslim bir kimse için rahmet dileyebilir mi Rabbimizden? Ya tabii işin orası başka bir şey. Yani biz inşallah bir inancı varsa bu inanç doğrusunda Rabbim en doğrusunu yapacaktır. Fakat biz bunların hidayeti için dünyada ne yaparız? Dua, dua ederiz. Ama öldükten sonrakini artık onu Rabbimle kendisi mutlaka onun şeyini görecektir. Evet, teşekkür evet, ederiz Kıymet Hocam.